İnce imtihan. Şeytan bir Allah dostuna "Bir tek seni aldatamadım." deyince o da şeytanın bu kurnazlığına karşı cevabı yapıştırmış. "Defol buradan. Az kalsın bu söylediğine ben de aldanacaktım." Evet. Kitabın böylesi, satışın öylesi. Felsefeci ve yazar Arslan Kaynardağın sahaflar çarşısındaki kitap evine gelen bir müşteri, Allah'ın peygamberi var mı diye sorunca Arslan Bey elbette var der. Müşteri kitabı isteyince Arslan Bey bu defada yok cevabını verir. Müşteri şaşırır ama der az önce var demiştiniz. Arslan Bey onun. Sözünü söyler. Yok mu deseydim? Evet. Her yerden aynı. Behlül hazretlerine sorarlar. Ölünce seni nereye gömelim? Behlül cevap verir. Nereye isterseniz oraya gömün. Ahiret her yerden aynı uzaklıktadır.